İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Merhaba, bugünkü programda yine yeşil yapılardan, doğal yapılardan söz etmeye niyetliyim. Gene bir kayıt dinliyorsunuz, bu sefer evde yapmıyorum kaydımı, yakınlardaki sık sık geldiğimiz, yıkanmak için geldiğimiz kaplıcadan yapıyorum. Akşamın geç bir saati, pazar akşamı. Komşularımla yapacaktım. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Onların elleriyle yaptıkları bir toprak ve saman karışımı yapıdan söz etmeleri için onları konuk alacaktım. Fakat bir takım engeller gene bu işin yapılmasına mümkün olmadığını, hani geç saatte de olsa benim kabul etmeme yol açtı. Belki de gene yaparız ama şu anda ben size... E, yine birilerinin tanıklıklarından söz edeceğim. Yani konuklarımız sanal alemlerde e, şu anda yanımda olmayan kişiler. E, elle yapılan güzel yapıları anlattıkları e, olağanüstü e, güzel bir kitapları var. E, Ian Toe Evans, Michael Smith ve Linda Smiley. E, bu üç kişiden daha önce söz etmiş miydim hatırlamıyorum programlarımda ama elle yaptıkları güzel toprak yapılar var ve böyle cob diye tabir edilen toprak, kil yani daha çok kum ve samanla karışık yapılan bir tip kulübe inşaatından bahsediyorlar kitaplarında pratik ve felsefi bir rehber olduğunu da söylemişler 2002 yılında yayınlanmış İngilizce adı The Hand Sculpted House. E, elle bir heykel gibi e, oluşturulmuş olan e, güzel yapılara örnekler de veriyorlar. E, çok ayrıntılı güzel çizimleri var. E, kitabın içinde de bu üç kişinin e, öyküleri e, zaten kitabın içinde yedirilmiş olarak yani böyle kuru kuruya teknik bir kitap olmadan hayat öyküleriyle renklenmiş olarak sunulmuş. Ve kitabın içindekilere şöyle bir göz atacağız. Benim sizle paylaşmak istediğim, belki sizlere de ilham kaynağı olabileceğine inandığım bölümlerine de bu programın süresi içinde değinmeye çalışacağım. Kitabın yazarlarından dediğim gibi söz ediliyor. En başta Ianto'nun öyküsü var ve ondan sonra da bölüm bölüm doğal yapılar nasıl şeylerdir, doğadan öğrenmek nasıl olur, mimarların ortaya çıkışıyla yapı faaliyeti nasıl bir biçim almıştır, doğanın yasaları nelerdir ve bunlardan söz edilen böyle bir güzel birinci bölüm var doğal yapılar başlıklı. Doğal yapıların nelerden oluşturulduğunu da anlatmışlar nasıl bir araya getirildiğini bu malzemenin de anlatmışlar ve kendi seçimleri olan toprağın neden diğer malzemelere daha üstün olduğunu kendileri kendi açılarından ayrıntısıyla bize sunmuşlar. Neden toprak diye sorduğumuz zaman onların cevabı sağlık diyorlar en başta toprak yapılar sağlıklıdır psikolojik olarak bize iyi gelirler. Aslında maddi olarak da bizi güçlendirirler. Yani elimizdekini, varımızı, yoğumuzu, harcamamızı gerektirmezler. Doğadan elde edebiliriz toprağı ve samanı. Ki saman zaten tarım proseslerinde ortaya çıkan bir atık oluyor. Ondan sonra rahatlık açısından, yani toprak yapılarının insanı rahat ettirdiğini anlatıyorlar. Demokrasi ve İnsanın kendi gücünü fark etmesi açısından da toprak yapının elle yoğrulan işte ayakla çiğnenen elle şekillendirilen toprak yapının insana bir demokrasi deneyimi yaşattığını söylüyorlar. Bunun dışında zaten bir geleneği var, bir kültürel miras olarak toprak yapılar hem bizim ülkemizde hem de dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi çok çok önemli. Çok özel bir ustalık gerektirmiyor çünkü mesela bir marangozun yetişmesi uzun yıllar alabilir. Belki bir taş ustası da çok zaman ister yetişmesi için ama böyle bir hamur yoğurur gibi toprağı elimizle şekillendirip bir form verebiliriz. Yani bunun için çok özel bir ustalığa ve uzun yıllar alan bir çıraklık dönemine ihtiyaç olmadığını söylüyorlar. Dayanıklıdır toprak yapılar, çevresel etkisi düşüktür, çevresel ayak izi küçüktür. Onun dışında da tabii yörenizde kil varsa bunu yapabilirsiniz. Bizim bulunduğumuz yerde, daha önceki programlarda da söz etmiştim, kum var. Yani toprağımız kumlu, kile elde etmek için bir yerlerden taşımamız gerekiyordu. Bir de süre bizim için önemliydi. Dolayısıyla biz ahşabı seçtik. Fakat bunun tersini de yapabilirdik. Biraz uzaklardan kil getirip onunla da bir form verip bir yapı oluşturabilirdik. Ama bizim yapmak istediğimiz özellikle ahır bölümleri hızla inşa edilip işte soğuklara, yağmurlara kalmadan bitmesi için ahşap oldu. Fakat bundan sonra bir yapı deneyimi daha eğer öngörürsek yani bulunduğumuz e, arazide bir başka yapıya daha ihtiyaç duyarsak e, belki de bunun e, küçük ölçekli olması kaydıyla e, benim e, ekolojik yapı kursunda 3 yıl oldu e, bayram, Yeniköy'de aldığım, e, Muratlar Köyü'nün Yeniköy'de aldığım eğitimi e, aslında hayata geçirmek de çok istiyorum. E, dolayısıyla Yento e, ve e, Michael e, ve Linda, e, bu kitaplarıyla e, Hand Sculpted House ismi kitaplarıyla e, bayağı kolaylaştırabilir bu süreci. E, önden onu incelemek resimlerine bakmak, fotoğraflarını incelemek e, benim için e, müthiş bir keyif oldu itiraf edeyim ki. E, burada e, Oregon usulü e, COB yapılardan bahsediliyor. E, neden ona Oregon usulü dediklerini anlatıyorlar, yani İngiliz e, kökenli bir yapı tekniğini e, Amerika'da uyarlamışlar. E, ondan başka e, özelliklerini anlattıktan sonra bu tür yapıların, e, burada bazı küçük detaylar vermişler. Mesela soğutucu, yani herkesin evinde buzdolabı var gibi e, bugünlerde ama Buzdolabı yoksa ve geçici bir süre bizim gibi şimdi olduğumuz gibi buzdolapsız iseniz bir toprak buzdolabı yapabilirsiniz. Veya toprak bir yapının içinde buzdolabı görevi yapabilecek bir bölüm tasarlayabilirsiniz. Onu anlatmışlar. Ayrıca sadece toprak değil ama karışık başka doğal malzemelerle karışık yapabileceğiniz yapılardan da söz ediyorlar. Bunun bir örneği de bizim komşularda olduğu gibi hem toprak bir yandan da saman balyalarıyla inşa edilen bazı bölümler olması. Ekonomi bölümü de çok güzel kitabın. Yani üçüncü bölümü ekonomiye ayırmışlar ve bunu yaratıcı ekonomi diye adlandırmışlar. İnsanın kendi binasını yapması, kendi barınağını yapması üzerine bir giriş var. Ve ondan sonra da en çok ihtiyacı olanlar için ucuz konutlar yapabilmek için gene bir takım ipuçları veriyorlar. Bunu kendileri de uygulamışlar çeşitli ülkelerde. Onlara da onların hayat hikayelerinden bahsederken gireceğim. Birçok şeyi bedava bulmaktan söz ediyorlar. Çıkma yapı malzemeleri, işte bazı evler yıkılıyor, onların kiremitleri olabilir, pencereleri olabilir, çerçeveleri, camları olabilir. Ve böylelikle de hani yapıyı bir tür geri dönüşümlü malzeme gibi ele almak, sizin kullandığınızı bir süre sonra başkasının kullanması gibi bir takım prensiplerden de söz ediyorlar. Evet, dördüncü bölümde toprağı izlemek ve aslında bütün tabi toprak ve dünya İngilizce'de aynı sözcükle ifade ediliyor. Earth dediğiniz zaman yeryüzü, dünya gezegeninden de söz etmiş oluyorsunuz. Topraktan da söz etmiş oluyorsunuz. Biz de işte toprak ana diyoruz mesela. Toprakla bağımız Böyle güçlü. Onlar da insanın farkındalığını ölçen bir küçük sınavla başlamışlar dördüncü bölüme. Bakalım yeryüzünde olan bitenle sizin aranızda bir bağ var mı? Aşina mısınız bu bağ güçlüyse bu ilişkileri kavramış olabilirsiniz ve kendi eviniz acaba böyle bir kozmik farkındalığı yansıtabilecek mi? Böyle bir küçük bölüm var. Daha sonra daha teknik konulara giriyorlar. Üzerinde inşaat yapılacak olan araziden bahsediliyor. Çok çok detaylı bir şekilde. Tabii bunlara çok girmeyeceğim ben program içinde. Daha sonra tasarım açısından toprak yapılar nasıl olmalı? Onlardan bahsediyorlar. İşte pasif güneş tasarımı temel kurallarına girmişler. Evi ısıtmak ve soğutmak için enerji harcamayabilir misiniz acaba daha sonra? Yani insanın nefesiyle adeta ısınan yapılar var. Çok iyi yalıtımlı ve toprak zaten çok iyi bir termal kütle demektir. Yani ısıyı koruyan bir malzeme. Onun içinde tabii yaşarken de sağlıklı olmasının bir sebebi de bu. Ondan sonra ev sözcüğüne değiniyorlar. Ev, yuva nedir aslında? Onu yeniden tanımlayabilir miyiz? İnsanın iç görürlerini tasarıma katıp katamayacağı üzerine bir tartışma var. Ondan başka bir takım ipuçları var yine. Tasarımdaki bazı özellikler bize nasıl yansır içinde yaşarken o yapının? Onlardan bahsediliyor. Ve sonra da bir maket yapın önerisi var. Yani siz bir ev hayal ediyorsanız, bir gün o evi inşa etmek istiyorsanız mümkünse bunun bir maketini yapın diyorlar. Plan çizmek çünkü herkesin harcı olmayabilir. İlla hani meslek insanı olmak lazım belki plan çizmek için veya perspektif çizmek için. Ama çerden çöpten, taştan, taştan. Işte Tahtadan gayet güzel bir maket yapabilir insan. Çocukken hani oynuyorduk Lego'lar vesaireler. O zaman üç boyutlu olarak içinde bulunmak istediğimiz mekanı şekillendirmemiz daha da kolay olabilir. Kitabın ilk yarısını size böylece özetledikten sonra bir müzik arası vereceğiz. Teknik masadan yine geliyor müziğimiz. Müzikten sonra devam ediyoruz. muskası şey. çalışıyor. El akbadı kader eyvallah hangi bağlarda nasıl dedindeyiz. Kurulmasa ki davsunlar topuma keçim. Peşimizde ağlar, gerimizde gölgemiz. Halimizde bir yeşil çemberimizde bir bir Susunca da sarımızda yanar. Şevimiz, keyfimiz, iki gözümüz de üzüm. 94.9 Açık Radyo'dayız, bir programındayız ve bir kitapla programa devam ediyoruz. Elle şekillendirilmiş yapılardan, toprak yapılardan söz eden bu kitabın. Ee, yazarlarının yaşam öykülerine de değineceğimi söylemiştim ama önce kitabın içinde neler var belki ilginizi çeker siz de bu kitabı edinmek isteyebilirsiniz ama e, Türkçe olmadığını söyleyeyim 2002 yılında basılmış e, Hand Sculpted House The Hand Sculpted House ismi bu Ian Taw Evans, Michael Smith ve Linda Smiley bu kitabı birlikte yazmışlar. İçinde hem pratik öneriler var, bol bol güzel çizimler var, fotoğraflar var. Bir taraftan da böyle bir güzel yapı oluştururken felsefi olarak da neler düşündüler, neler hissettiler, nasıl bir birikimleri var, onun olabildiğince ayrıntılı olarak bize sunuyorlar. Kitabın ikinci bölümüne şimdi bakacağız birlikte. Bu inşaat bölümü artık ve burada malzemeler, kullanılan aletler, bu aletleri nereden nasıl temin eder insan? İşte toprağın bileşimi, toprak uygun mudur değil midir sizin yapacağınız yapıya? Bunun içine sadece toprak değil tabii, kum da girecek, saman da girecek ve ne kadar malzemeye ihtiyacınız olabilir ve işte başka yapı malzemelerini nasıl temin edersiniz bunu şehirde nasıl yaparsınız kırsal bir yerdeyseniz orada nasıl yaparsınız bunların hepsini anlatıyorlar daha sonra içinde yapıyı konumlandıracağınız arsa ya da arazi ile ilgili bir başka bölüm var Oraya saygı göstermekle ilgili bir şeyler söylüyorlar ve orayı güzel hazırlamakla ilgili anlatıyorlar bildiklerini. O arazide ya da arsadaki fazla suyun yapı olacak yerden uzaklaştırılması, temelin oluşturulması ve tabii ki en iyi kob malzemeyi nasıl yapacaksınız? Yani bu e, samandan koyuluk. E, kumdan vekilden oluşan bu karışımı nasıl hazırlayacağınızı anlattıkları geniş bir şekilde ayrıntılı bir şekilde anlattıkları bir bölüm daha var. Burada tarihsel olarak incelemişler nasıl yapılırdı bu karışım ve onların da tabi kullandıkları karışımı test etme için bize önerileri var. Ondan sonra bunu hangi yöntemlerle karıştırabilirsiniz? Bunu ayaklarınızla çiğnerek, elinizle yoğurarak ve ya makine ile makine kullanarak nasıl yaparsınız, hepsini anlatıyorlar ve hatalı olabilecek şeylere de dikkat çekmek için bir takım listeler, rehber nitelikli bir takım bölümler koymuşlar ve sık sık kullanılan karışımları da söylüyorlar. Bu noktada şunu bilmekte fayda var. Tıpkı yemek yapar gibi. Ya da ekmek yoğurur gibi insanın kendi kendine geliştireceği veya zaman içinde benimseyeceği yöntemler de olabiliyor. Yani illa her şey böyle baştan belli işte iki ölçü şundan bir ölçü bundan koyarsam bu iş güzel olur değil. Sizin bulunduğunuz coğrafyaya, iklime yapacağınız yapının işte özelliklerine bağlı olarak veya istediğiniz performansa bağlı olarak gene karışımınızı kendinizde yaratabiliyorsunuz. Duvarlar nasıl yapılır onu anlatmışlar. Bu duvarların içinde bir takım tesisat nasıl yerleştirilir. Onun dışında bir heykel gibi evinizi elinizle şekillendireceğinize göre onun da bir nasıl yapılacağına değinen bölüm koymuşlar. Hatta bir yapının içinde yer alan bir takım mobilyalar oluyor. O mobilyaların bile toprak olarak elle nasıl şekillendirebileceğinizi yapınıza nasıl bütünleşmiş mobilyalarınız olabileceğini anlatıyorlar. Raflar bir takım işte nişler üzerine oturabileceğiniz koltuk benzeri yerler ve işte ısıtıcılar, sobalar Fırınlar vesaire. Bütün bunları çok güzel görebilirsiniz çizimleriyle ve dediğim gibi fotoğraflarıyla. Sonra pencereler ve kapılar anlatılmış. Çatı anlatılmış. Çok önemli tabii korumak. Toprak bir yapıyı yağmurdan, kardan. Ve doğal döşeme yani yerin üzerinde bir zemin oluşacak. O zeminin su geçirimsiz olması için neler yapılır ne yapılır, hangi tür mekan için ne tür bir döşeme önerilir veya asma kat yapmak isterseniz bunlar nasıl olur sonra duvarlarda ve zeminde bir takım sıvalar ve bitirme durumu var onu tam son haline getirmek için gene size önerilerde bulunuyor yazarlar bunun dışında e, tabii benim en çok ilgimi çeken ve bir programına çok uygun olduğunu düşündüğüm kısmı e, kitabın ortalarından sonra geliyor. E, şöyle demişler, iç ile dış dünyayı e, bir köprüyle birleştirmek. Çünkü yapı faaliyetinin aslında çok e, ruhsal boyutları var. Bir yuva oluşturmak, bir barınak oluşturmanın e, ve toprakla çalışmanın, e, tasarımın, bütün bunların soyut bağlantılarını kurmuşlar ve orada insan ilişkileriyle bu toprak yapıların hikayelerini de birleştirdikleri olağanüstü güzel bir bölümle kitabı bitiriyorlar. Şimdi ben size Ianto'nun öyküsünden biraz bahsetmek istiyorum. Ianto işte kitabın yazarlarından bir tanesi ve onun kendi ağzından anlattığı yaşam öyküsüyle başlayalım. Kendisi maalesef bombardıman altında olan Liverpool'da doğmuş. 1940 yılının Ağustos ayında bir gece. Bir yandan meteor yağmuru varmış. Bir yandan da Alman bombaları düşüyormuş. Annesi işte Becerebildiği kadar hızlı bir şekilde oradan kaçmış ve çocuklarını da yanına almış ve gallere, kırsalda bildikleri bir yere onları yerleştirmiş. Ve ondan sonra 20 yaşlarına kadar Yanto hep orada kalmış. Yani kır çocuğu diyebiliriz kendisine. Bir de fotoğrafı var bu bölümde kocaman bir sakalı olan başında neresi hiç saç yok ama arkada saçları böyle bir aslan yelesi gibi kulakların arkasından fışkırmış ve çenesinin altındaki sakalla bütünleşmiş. 32 dişi meydanda gülen çok hoş bir kişi size onu gösteremiyorum ama en azından görüntüsünü sizinle böyle paylaşabilirim diye düşündüm. E, tabii gallerde büyümek nasıl bir şeydir? E, soğuk, rüzgarlı, dağlık, işte orada koyunlar var, e, bira içiyor herkes, e, eski ve küçük e, taş evlerde yaşıyor insanlar. E, öyle anlatıyor e, ilk e, izlenimleri çocuk olarak orada bunlarmış e, ve sonra tabii... E, Diyor ki ben diyor yalnız bir çocukluk yaşadım çok mutluydum e, bomboş bir e, böyle arazilerde koşturuyordum e, bir takım e, işte çomurlu e, çukurlar içinde bat e, oynuyordum işte oradaki e, bir takım güzel e, yabani çiçekleri böcekleri hepsini e, hani dost olarak yaşıyordum onlarla falan diye anlatmış. Okuldan nefret ediyormuş anlaşılan. Çünkü onun anlatımıyla diyor ki sürekli bir rahatsızlık kaynağıydı benim için. Ve bayağı uzun bir yolculuk yapıyormuş her gün. Böyle 12 kilometreye yakın falan bir yol. 10 kilometre daha doğrusu. Diyor ki hapishaneme gitmek için böyle her sabah işte 10 kilometre patikadan yürüyerek gidiyordum diyor. Ama yolda yine doğayla kuşlarla ve işte çeşitli ortaya çıkan durumlarla doğadaki hallerle kendisini biraz oyalayabildiğini söylüyor okulun sıkıntısından ancak bu şekilde kurtulduğunu söylüyor bir şekilde sonunda mimar olmamış ama evet bu belki bir tür mimarlık eğitimine benzer bir şey almış ve 1960'ta artık işe başlamıştım diyor. Bizim İngiltere'de böyle bir şekilde bir kavram vardı. Mimarlar ve centilmenler asla ellerini işte herhangi bir kürek, kazma ya da bir çekiç falanla kirletmezler. Onlara dokunmazlar. Böylelikle diyor biz diyor hiçbir şeyden anlamayan uzmanlar halinde işte mezun olup çalışmaya başladık. Daha sonra Amerika'ya gitmiş 1970'lerde ve orada ilk defa diyor gerçekten bir şeyler inşa etmeye başladım. 3 yıl Guatemala'da yaşamış. Orada bazı beceriler edinmiş ve ocaklar inşa etmeye başlamış. Kille, kumlu karışımlardan. Yüzlerce inşa ettim diyor bunlardan ve deneysel bir çalışmaydı benim için. Hatta onlar üzerine bir de kitap yazdığını söylüyor. E, hakikaten işte Guatemala'nın kırsal yerlerinde, bölgelerinde insanlara yardım ederek, onlar için inşa ederek bir şeyler yaşamaya başlamış. 78 yılında bir workshop, bir atölye çalışması yapmaya başladığında da Linda'yla, Linda Smiley ile tanıştığını anlatıyor. Eşli i̇şte birlikte çamur çiğnemişler. Fakat bu çiğnedikleri çamur gibi aralarında böyle bir yakınlaşma olmuş. Bizi diyor birbirimize adeta yapıştırdı ve o günden bugüne hiç ayrılmadık diyor bu çamur işiyle birlikte. Onlar da bir çift olarak yaşamaya başlamışlar. 1980'lerde bir bisiklet turu yapmışlar İrlanda'da ve Galler'de. Ve 89 yılında da ilk COP kulübelerini Amerika'da inşa etmişler. 1993 yılında bir şirket kurmuşlar ve böyle kulübeleri öğretmeye, yapmaya devam etmişler. Bu kitapta diyor o şirketin bir ürünü. Okuyun bakalım, boşunuza gidecek mi? demiş. Bu şekilde hikayesini özetlemiş olalım kendisinin. Dediğim gibi kitabın başka kısımlarında da diğer iki yazarın yaşam öykülerine yer verilmiş. Şimdi gene bir ara vereceğiz ve gene teknik masaya teşekkür ediyorum. Şimdiden müzik geliyor. Dinliyoruz. that's the oh, 94.9 Açık Radyo'dayız. E, müzikten sonra e, yine devam ediyoruz. Bu e, toprak yapılarla ilgili olan e, güzel kitaptan size bazı bölümler aktarmaya çalışıyorum. E, bu arada e, bizim e, şu anki deneyimimizle ilgili bana bazı e-posta e mesajları geliyor e, sizlerden. E, bir de telefon aldım. Hala web sitesini yoluna koyamadığım için üzgünüm. Yılbaşına kadar bana süre vermenizi rica ediyorum. Ben de kendime öyle bir süre tanıdım. İnşallah altından kalkabiliriz. Elektriğimiz olmadığı için ve internette tabii olmadığı için ancak belli bir takım mekanlara gidip oralarda işte kayıtları belki radyoya göndermek için veya e, kayıtları alıp internet sayfasına web sitesine koymak için e, uğraşırken e, pek zaman veremediğimiz için bu iş yürümüyor diyebilirim yani itiraf ediyorum ki öncelikler e, biraz daha fazla e, şu anda eksikleri gidermek için yaşam alanımızla ilgili e, bu hafta herhalde artık e, su meselesini halletmiş olacağız. E, çatıdaki yağmur suyu e, toplama depolarımız e, evin içine bağlanacak. E, onun dışında bir de e, içme suyu depomuz var. O da e, çevredeki pınarlardan, işte çeşmelerden e, bize gelecek olan e, suyun olacağı. Artık kendi kendimize böyle küçük şişelerde taşıma dönemini e, son verip o depodan e, içmeye başlayacağız diye umuyoruz bu hafta kar varken de kuzinemizin tadını çıkarmaya başladık onunla ilgili daha çok şey öğrendik daha az dumanlı yakmayı ve işte daha güzel ısınmaya başladık yemek pişirmeye de yaradığı için aynı zamanda o da deneysel olarak devam ediyor yani fırınında ve üzerinde yemek yapmak, çay yapmak, çeşitli işte yiyecekler üretmek mesela önümüzdeki günler için ekmek yapmak, yoğurt yapmak gibi şeyleri de katacağımı inanıyorum listeye. Fakat henüz onlar yapılmıyor. Ancak en temel şeyleri yapmaya başladık. Bunun dışında elektrik dediğim gibi yok. Onun da pek olacağı yok kısa sürede ama güneş panelleri ve rüzgar türbinlerini incelemeye devam ediyoruz. O zamanı geldiği zaman onlardan faydalanacağız. Şimdilik güzel romantik mum ışığında yaşamayı sürdürüyoruz. Bu arada atlarla beraber yemek zamanlarımızı da güneşe göre ayarladık. Sabahın erken saatinde işte sabah ezanıyla birlikte hayata başlıyoruz. Öğlen olduğunda gene köyden ezan sesi geldiğinde atların bir öğünü ve bizim öğle yemeğimiz oluyor. Akşamda hava çok erken kararıyor biliyorsunuz 5 gibi 5 buçuk gibi. O da gene akşam ezanına denk geliyor. Hoş bir şekilde doğanın ritmini güneşin ritmini hayatımıza almış durumdayız. Yani işin zor tarafı aşağı yukarı bitti diyebilirim. Ama çok eksiğimiz var. Onunla birlikte işte yavaş yavaş onlar olacak diye düşünürken programında konusu gene doğal yapılar, toprakla ve samanla yapılan güzel yapılar. Konuklar bir türlü olmadı ee, ama ben size e, üç yazar tarafından çok güzel hazırlanmış The Hand Sculpted House'tan e, bu yazarların deneyimini aktarmaya devam edeceğim programın kalan e, son zamanlarında. E, şimdi e, toprak yapı e, içinde az saman olan e, işte e, kum olan e, kil olan bir karışım e, bunun tamamen e, saman balyalarından yapılmış bir yapıyla karşılaştırıldığı güzel bir çizelge var kitabın içinde. Ben de hep saman balyasından bir evim olsun isterdim. Şu anda ahşap bir yapı içindeyiz. Ondan da çok çok mutluyum. Ama saman balyasıyla tam toprak yapıyı karşılaştırıp hani bir gün birini seçmek ya da çeşitli amaçlar için bir seçim yaparken biraz daha bilgilenmek için bu listeye ben de başvurmaktayım. Sizinle bunu kabaca şöyle paylaşacağım. Bir kere biçim ve boyut olarak ele almışlar. Daha önceden tabii sıkıştırıldığı için saman balyaları, onların belli boyutları var. Çok az fark ediyor. Yani iki ayrı boyutta saman balyaları bulunabiliyor. İkisi de kocaman ve ikisi de dikdörtgen prizma şeklinde bir yerlerden işte yükletip getiriyorsunuz eğer kendi tarlanız yoksa orada oluşturmuyorsanız saman balyalarını. Ve kuru muhafaza ettiğiniz zaman gayet güzel saklaması mümkün, inşaat için kullanması mümkün. Şimdi tamamen toprak yaparsanız yapıyı o zaman sahada yapıyorsunuz. İstediğiniz boyutta yapıyorsunuz, şekil e, siz veriyorsunuz ona, istediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz minicik, isterseniz çok büyük e, büyük miktarda yapı malzemesi üretip uygulayabiliyorsunuz. E, dolayısıyla daha esnek bir malzeme, daha e, şekillendirmeye uygun bir malzeme. Isı e, ısıl özelliklere karşılaştırılmış saman balyaları mükemmel izolasyon yapıyor ama e, termal e, mas olarak ya da ısıl kütle olarak e, pek ısıyı depolayan bir özelliği yok e, ama toprak öyle değil yani gün boyu ısınan bir toprak duvar e, gece boyu sizi ısıtmaya devam edebiliyor e, sıcaklığı da serinliği de koruyabilen özellikte oluyor e, ağırlık taşıtmaya gelince e, tamam balyaları üstlerine e, birbirinin üzerine geldiği zaman kendi yükünü taşıyabilen duvarlar oluşturabiliyor e, ve e, depremleri gayet güzel e, halledebiliyor içinde o titreşimi ya da sallantıyı e, yani yıkılıp bozulmadan ayakta kalabiliyor. E, uzun dönemde e, gayet e, dengeli bir malzeme. Fakat tabi çok yüksek nemli bir yerdeyseniz bunun belki çok uygun olmadığını söyleyebiliriz. İçine su sızması tamamen bir felaket yani çürümeye, işte böceklenmeye, her türlü kötülüğe bir davetiye. Ondan sonrası artık herhalde taşıyıcı özelliklerini de belki zedeleyebilecek bir sürece girebilir saman balyaları. Ama eğer e, ahşap bir iskelet e, kurarsanız birden çok katlı da saman balyazından ev yapmanız e, mümkün oluyor. E, toprak yapı COB denilen usulde toprak yapının herhangi bir e, taşıyıcıya ihtiyacı yok. E, kendisi zaten kendi yükünü taşıyor ve çatının yükünü de taşıyor. E, kurudukça e, daha çok çökerek, yerinde e, sertleşerek e, orada dengeye ulaşıyor. E, depremlerde de e, gayet iyi performansı olduğu söyleniyor, gör, gözlemleniyor. E, taş duvardan daha iyi ama saman balyalarına göre biraz daha kötü performansı, deprem performansı. Eğer e, su alırsa e, yani tamamen tabii çamura dönüşmesi Ölçüsünde değil ama e, suyu tolere edebiliyormuş daha sonra tabi kurutulması kaydıyla e, ama eğer çok çamur olacak kadar su içinde bırakırsanız tabi e, çökme riski de birlikte gelebilir. Onun için çok iyi önlemler almak gerekiyor. E, Evet yani yağmurda ile inşaat yapmak pek yapılası bir şey değil. Muhakkak üstünü örterek korumanız gerekiyor. Kuru olarak saklamanız gerekiyor. Toprak yapıda ise kısıt don, donla ilgili. Yani don varken veya çok ıslaksa ortalık çok toprakla çalışmak belki mümkün değil. Çok ağır bir yağmurda veyahut da çok Günlerce süren bir don vaziyetinde değil ama onun dışındaki hafif donlarda veya biraz yağmurda da inşaatı yapabiliyorsunuz. Ee, sağlamlık açısından e, saman balyalarının bir yüzyıl kadar bir e, geçmişi var. Kuru tutulduğu takdirde yani üzerine e, koruduğunuz zaman toprak sıvayla ya da başka bir sıvayla çatı saçaklarınız güzel geniş olduğu takdirde e, Amerika'da 100 yılı aşmış e, ömrü e, bir takım saman balyasından yapılar var ve onları biliyoruz. E, onun dışında e, toprak söz konusu olduğunda e, birçok e, yerde çeşitli hava koşullarında e, günümüze kadar gelmiş yüzlerce yıl dayanmış e, toprak yapılar var. Hatta rüzgarlı ve yağmurlu kıyılarda bile gayet dayanıklı olabildiklerini görmek mümkün onların. İnşaat hızı diye bir değerlendirme yapılmış. Aslında saman balyasının tahmin, etmeni, tahmin ettiğinizden daha yavaş olduğunu söylüyor. Aslında hızlı bir şekilde bir araya getirilebiliyormuş ama çok iyi bir yüzey. Bitirme işlemi lazım. Samanı açık ortada bırakmıyorsunuz çünkü. Onun üzerine kat kat güzel bir sıva yapmanız gerekiyor. Bu sıva da onu tabi uzun ömürlü kılacak. Toprak ise, kob ise düşündüğünüzden daha hızlı inşa edilebiliyor. İnşaat sanki yavaş gibi gidiyor ama demin söylediğim o saman balyasındaki o üzerini koruma işlemine. Pek bir şey gerekmediği için zaman harcamıyorsunuz. Ve kitabın yazarları bize öğütler veriyorlar demiştim kitabın içinde. Eğer büyük sade tasarımlarınız varsa bunları saman balyesiyle yapabilirsiniz. Deprem bölgelerinde tek katlı yapmanızı öneririz diyor. Duvarlar ve çatı izolasyonu gereken durumlarda lütfen Saman balyasını kullanın diyor. E, ve çok aşırı e, böyle sert koşulları olan iklim koşulları olan yerlerde dış duvarlar için samanı öneriyorlar. E, hızlı ve geçici strüktürler yaparken de e, saman balyası gayet uygundur demişler. E, evet. Bunun dışında toprak için küçük ve karmaşık tasarımlı yapılarda daha e, güzel olur. İşte Böyle bir heykel gibi onu form verebileceğiniz, estetik, artistik niyetleriniz varsa bir takım kavisli cepheler düşünüyorsanız ve birkaç katlı düşünüyorsanız gayet uygundur toprak demişler. Zemin için, iç duvarlar için, yumuşak iklimli yerlerde dış duvarlar için gene toprak öneriyorlar. Uzun ömürlü yapılar yapabilirsiniz bununla demişler ve demin de söylediğim gibi ısıyı ve serinliği de muhafaza edebildiği için böyle özellikle bir yapıya ihtiyaç duyuyorsanız toprak yapı mükemmel bir çözüm olabilir. Evet böyle kitabın içinde hem yaşam öyküleri var demiştim hem de bir takım çok değerli öneriler ve çok ayrıntılı Yakın e, kısımlar var, teknik bölümler var. E, Linda'nın ve Michael'ın yaşam öykülerine bu hafta giremeyeceğiz ama onları da yakında e, bir sonraki programda en azından ele almak istiyorum. E, kitabın sonunda hoş bir bölüm var. E, şöyle e, yaşam biz tabii bir yaşam alanı tasarlarken e, doğal yaşamı da onun içine alabilir miyiz? ''Evinizin içinde yaban hayatı olabilir mi?'' Sonunda bir ek var, 6. ek, Ianto tarafından yazılmış. Orada onun anlattıkları benim çok hoşuma gitti. Yani evi sadece kendimiz için mi istiyoruz yoksa bizden çok önce zaten orada gelmiş, yaşamış olan bir takım börtü böcekle de paylaşmaya hazır mıyız?'' Bizim şu anki yapımız camları takılmadan önce içine kuşlar giriyordu. Onlar böyle pırpır pır uçarak sanırım yalıtım malzemesi olarak kullandığımız o sazlardan ödünç alıp, çalıp demiyorum alıyorlardı. Ve götürüp yuva yapmak için kullanıyorlardı. O çok keyifliydi. Akşam saatinde girip çıkan böyle minik kuşlar vardı. Şu anda tabi camlar olduğu için artık bu ziyaretlerine Devam edemiyorlar. Ben de Yanto'nun bu bölümü yazarken acaba nereden yola çıkıyor diye düşündüm. Diyor ki ben diyor Afrika'da yaşadığım köyler vardı. Ve bu köylerde karşıma çıkan evlerde ya da içinde uyuduğum mekanlarda gayet doğal bir şekilde çeşitli başka hayvanlar, başka canlılar da insanlarla birlikte var oluyorlardı. Ama bizim dünyamızda, işte kuzey ülkelerinde veya gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde sanki evde hiçbir canlı yaşamamalı bizim seçtiğimiz birkaç tür dışında ve tamamen orası e, gireni öldürebileceğimiz hani bize ait ve şiddetle savunması gereken bir yermiş gibi algılanıyor. E, şimdi Yanto kendisi e, yaşadığı kulübeden bahsetmiş e, diyor ki e, burada yavaş yavaş diyor ben e, öğrendim Ev, evimi ve kalbimi başka canlılara açmayı öğrendim. E, bazen e, odamın içinde e, yarası uçtuğu bile oluyor. Sinek teli takmıyorum. Zaten örümcekler var. Onlar sineklerle karınlarını doyuruyorlar ve onları yakalıyorlar. Hatta bir yılanı bile varmış evin. O da hani herhalde zehirli zararlı bir yılan değil, tehlikeli bir yılan değil. Zaman zaman içeri girer, dışarı çıkar ve kendine işte çeşitli yiyecek olarak bulabileceği belki irili ufaklı canlıları belki fareleri yakalamak üzere ziyaretime gelir diye anlatmış. Evet yani biz ekolojiden bahsediyorsak daima hani başka canlılarla gezegeni paylaştığımızı hatırlıyoruz. Bir yandan da kendi mekanlarımızı ne kadar başkalarıyla paylaşmaya gönüllüyüz. Onu da bize düşündürten güzel bir bölüm koymuşlar sonuna. Evet şimdi ben bir kayıt cihazıyla baş başayım ve ne kadar süre kullandım onu bile tam olarak hesaplayamaz durumdayım. Müziklerle herhalde bu süre, benim konuştuğum süre dengelenmiş olacak. Bu haftalık bu kadar olsun. Bundan sonraki programda da bu elle şekillendirilmiş ev kitabından biraz daha size söz etmeye devam edeceğim. Bu kitabın yazarlarından Michael ve Linda'nın da yaşam öykülerine değineceğim. Ve bu yapılarda neler ters gidebilir? Şimdi sürekli olarak biz güzel şeylerden bahsetmeyi seviyoruz. İşte programlarda hep ekolojik yaşamı artılarından bahsediyoruz. Ama bazı sıkıntılar da var doğal olarak. Ve bu sıkıntılar baştan bilinirse ve gerçekçi bir biçimde ele alınırsa o zaman biraz daha az canımız sıkılabilir ve daha dersleri alarak hızla ilerleyebiliriz ve sonuçta yorgunluğumuz o kadar fazla olmaz diye Düşünüyorum. Onlar da yazarları da kitabım. Bunun için bu tür yapılarda nelerin ters gidebileceği ve bu tersliklerin nasıl önlenebileceğini anlatmışlar. Onu da gelecek programa sakladım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. 1. İç Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Açık Radyo program destekçisi olun.